Bir at koştu rüyamdan Yeleleri rüzgardan Dört bir rüya ki Yetişemedim ardından Ebedi yok olur. Forever extinct Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Çiğdem Fidan Ebedi Okoluş Forever Extinct programına hoş geldiniz. Merhaba. Bugünkü programa iki haberle başlamak istiyoruz. İlki mutlu ve ilham verici bir haber, Conservation Optimism adı altında gelişen bir oluşumla ilgili kendilerini şöyle tarif ediyorlar. Conservation Optimism is a global community dedicated to sharing stories and resources to empower people from all backgrounds to make a positive impact for wildlife and nature. Conservation Optimism, yaban hayatı ve doğa konusunda olumlu bir etki yaratabilmek amacıyla farklı geçmişlerden gelen insanlara imkan sağlayabilmek adına kendini çeşitli hikayeleri ve kaynakları paylaşmaya adamış küresel bir topluluk. Ebedi yok oluşta yalnızca nesli tehlike altında olan ya da tamamen tükenmiş olan canlıların hikayelerini anlatmakla kalmayıp, fırsat oldukça bu konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz ve medyada gözümüze çarpan haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman bu haberler pek iyi olmuyor maalesef. Oysa Conservation optimizmin sevindirici bir tarafı var. Çünkü nesilleri tükenen canlıları korumak için çevreyi ve ekosistemi yani kısacası yaşamı korumak için çabalayan insanların var olduğunu bize hatırlatıyorlar. Dilerseniz siz de e, Conservation Optimism'i Instagram ve Twitter'dan takip edebilir, conservationoptimism.org internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İkinci haberimizle birlikte bugün bahsedeceğimiz dostumuzun hikayesine bir giriş yapacağız. Ee, bahsedeceklerimiz çok da uzak geçmişte olmuş şeyler değil ama geçmişte alınan kararların etkilerinin bugüne kadar uzandığını görmek mümkün. Aralık 2007'de Hatay Havaalanı açıldı. Havaalanı kurutulan e, Amik Gölü'nün en derin noktası üzerine inşa edilmişti. The Future of Ecocriticism, New Horizons adlı kitaba göre gölün kurutulması kararı Amik Ovası'nın veriminin kaybolması, yerel biyoçeşitliliğin ortadan kalkması ve sonuç olarak buna bağlı olan yerel gelir kaynaklarında tükenmesi gibi pek çok yıkıcı etkiye sahip trajik bir karardı. Gölün kurutulması bugün bahsedeceğimiz canlının Türkçede yılan boyun diye anılan kuşun neslinin yerelde tükenmesine neden oldu. Bu dostumuz Anhingaide yani yılan boyun giller ailesinin bir ferdi. Bu aile kara batakları andırsa da uzun boyun omurları nedeniyle yılansı boyunları ve ok gibi sivri gagalarıyla onlardan ayrılıyor. İşte dostumuz bu elinin dört türünden bir yılan boyun ya da kaz karabata e, bilmesele değil Hanhingarufa. Dünyada Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Yeni Gine'de görülen yılan boyunlar 1960'lara kadar Türkiye'de de görülüyorlardı. Yılan boyunun yaşam alanlarını tropik ve yarı tropik denizler, göller, havuzlar, lagünler, rezervuarlar, yavaş akan nehirler, akarsu ve bataklıklar gibi sulak alanlar oluşturuyor. Bu dostumuz dinlenmek için sudan çıkan veya suya inan dalları, yüzen kütükleri veya buna benzer yerleri tercih ediyor. Sudan çıktığında kanatlarını açarak tüylerini kurutuyor. Çok derinlere dalamasa bile başarılı bir yüzücü. Zaten bu sayede de balık, yengeç, kabuklu ve diğer sucanlılarıyla besleniyor. Erkekler çoğunlukla beyaz şeritli parlak siyah ama dişiler ve genç bireyler daha kahverengiye çalıyor. E, gaga ve gözler sarı. Boyu 80 ila 97 cm arasında değişebiliyor. Ayrılığı ise... 1050 ila 1350 gram arasında değişiyor. Yabanda da ortalama onal değil umurları var. Balıkla beslenen çoğu kuş gibi boynu oldukça uzun olmasına rağmen onu diğer su kuşlarından ayıran özelliği tüylerinin yağ işi. Dalma yeteneği çok gelişmemiş olduğu ve tüyleri yağ içermediği için sudan çıktıklarında uçmadan önce kanatlarını açarak kurutmaları gerekiyor. Yılan boyunların Türkiye'deki varlığına dair ilk kayıtlar 1882'de doğacı Henry Baker Tristram ve 1883'te ise arkeolog ve antropolog Ernest Chantre tarafından yayımlanan makaleler. 1910'da Zoolog Israel Aharoni'nin 20 civarında örneği Avrupa müzeleri için Amik'ten topladığı biliniyor. Kuş gözlemcisi Richard Meinert Hagan'a göre 1933'te Amik'te yuvalamış 55 çift yaşıyordu. Amik Gölü, Anafol sivrisineğinin neden olduğu sıtma hastalığı ile mücadele etmek, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini taşkınlardan korumak ve tarım arazisi kazanmak nedenleriyle 1950'lerden itibaren kurutulmaya başlanmıştı. Kurutma bölgenin sulak alan kültürel ekolojisinde değişimlere yol açtı. Oysa Amik Gölü'nün de içinde yer aldığı Amik Ovası Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birini oluşturuyordu. Amik Gölü ve yakın çevresi uygun iklim koşulları, sulak alan ekosistemi ve verimli topraklar nedeniyle Paleolitik dönemden bu yana kesintisiz yerleşmeye sahne olmuştu. 1950'lerde başlayan ve 1974'te tamamlanan bu süreç, gölün tamamen kurumasına ve dolayısıyla yılan boyunların en kuzeydeki yuvalarının yok olmasına neden oldu. Türkiye'de soyu tükenen bu dostumuzun bu topraklarda en son 1962 yılında görüldüğüne dair bir kayıt bulunuyor. İşte Türkiye'de artık nesli tükenen yılan boyunun sesi şöyle. Programlarımızda canlıların nesillerinin tükenme nedenlerini ele alıyoruz. Örneğin, yaşam anlarının değişmesi, dolayısıyla yiyecek bulma sıkıntısı, tarımda kullanılan böcek ve ot ilaçları, kirlilik, kaçak avlanma gibi gibi. Yine sık sık bugün canlilerinin nesillerinin tükenme nedenlerinin çoğunun insan eliyle gerçekleştiğini dile getiriyoruz. Bu noktada şunun altını yeniden çizmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu nedenlerin temelini yalnızca politik ve ekonomik bakış açısıyla verilen kararlar oluşturuyor. Amik Gölü'ne olan da bunun trajik örneklerinden biri. O günkü politikalar sonucu iktidar sahipleri gölü kurutma kararı verdi. Ve daha sonra da oraya bir havaalanı yapma kararı verildi. Üstelik bunların sonuçlarının ne olacağını umursamadılar bile. Sonuçta Türkiye'deki tek yaşam alanı Amik Gölü olan İlhan Boyu'nun nesli burada tükendi. Tema Vakfı'nın Amik Gölü üzerine yapılan havaalanıyla ilgili açıklamasının son cümleleriyle programı kapatıyoruz. Ekosistemlere, doğadaki dengelere ve döngülere karışılmaması gerektiğini her fırsatta tekrarlıyoruz. Doğa en iyisini bilir ve ileri teknoloji kullanılsa bile doğayla uyumlu olmayan proje kötü bir projedir. Amik Gölü'nün kurutulması da, üzerine havaalanı yapılması da her açıdan kötü ve yanlış projeler olduğunu çoktan kanıtladı. Yaşanan ekolojik, ekonomik ve toplumsal kayıplar ülkemizin zararhanesine yazıldı. Artık yapılması gereken bu yanlışlardan ders çıkarmak ve hatadan dönerek ekolojik restorasyonu sağlamanın yollarını aramaktır. Türkiye, doğayla uyumlu, akılcı ve ekoloji merkezli politikalara zaman kaybetmeden geçmelidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programın ilustrasyonlarını sosyal medyada paylaşacağız. Bize Instagram ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bugünkü şarkımız Nada'dan Makefred fa? Ben Virginia Elena Patrone. Ben Çiğdem Fidan. Gezegendeki, Gezegendeki her şey, şey çok güzelsiniz ve sizi seviyoruz. <gülüyor> Sole stanco al letto presto se ne va non ce la fa più non ce la fa più la notte adesso scende con le sue mani fredde in su di mai che freddo fa non che freddo fa See, they tell dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già qualche freddo fa qualche freddo fa tu ragazzo mai delusa hai rubato da mio viso quel sorriso che tornerà Ebedi yok olur. 永遠 Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Chidem Fidan.